Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Ekosfer Derneği Çernobil nükleer faciasının 34. yıl döneminde bir açıklama yaptı. 26 Nisan 1986 yılında Çernobil nükleer santralinde meydana gelen kaza nükleer enerjinin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Kontrolden çıkan 4 numaralı nükleer reaktörden etrafa yayılan radyasyon başta Ukrayna, Belarus ve Rusya toprakları olmak üzere tüm dünyayı kirletti. Radyasyon bulutları 2 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de de etkisi altına aldı. Başta Karadeniz bölgesi olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açtı. 34 yıl önce gerçekleşen Çernobil nükleer felaketi milyonlarca kilometre kare toprağı kirletirken binlerce insanın da hayatına mal oldu. Bu kazaya nükleer santrallerin çevreye verdiği zarar ilk kez bu ölçüde gözler önüne serildi ve nükleer enerjiye olan ilgi azaldı. Geçtiğimiz hafta meydana gelen yangınlar da böyle bir kazanın etkisinin yıllarca sürdüğünü bir kez daha hatırlattı. Nükleer santral yatırımları kazayı takip eden yıllarda yavaşladı. 1986 yılında küresel elektrik üretiminin %14,5'u nükleer enerjiden sağlanıyordu. Kazadan sonra geniş siparişlerinin sayısı azalsa da yapımı devam eden reaktörlerin devreye girmesiyle bu oran 1996 yılında %17,5 ile nükleer enerjinin gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Bu tarihten sonra ise düşüş başladı. 2018 sonunda nükleer enerjinin küresel elektrik üretimindeki payı %10,1'e geriledi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bile 2050 yılında bu payın %5 hatta %3'e bile düşebileceğini belirtiyor. Şubat 2020 itibariyle dünyada 414 nükleer reaktör var. Bu rakam çok gibi görünse de mevcut filonun ortalama yaşı 30,5 ve filodaki birçok nükleer reaktörün tasarım ömrü 40 yıl. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda reaktör emekliye ayrılacak. Yeni yapılan reaktör sayısının azlığı nedeniyle de nükleer santrallerin elektrik üretimindeki rolü azalmaya devam edecek. Uluslararası atom nükleer enerjinin yerini güneş, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının aldığını belirten Ekosfer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Gürbüz, 2018 yılında dünyada yeni elektrik üretimi kapasitesine yapılan yatırımlarda yenilenebilir enerjinin kaynaklarına büyük hidroelektrik santraller hariç 272 milyar dolar harcandı. Nükleer enerjiye yapılan yatırımlarsa 33 milyar dolarda kaldı yani onda biri neredeyse. Nükleer santraller 70 yıla yakın geçmişine rağmen küresel elektrik üretiminin %10'unu karşılarken hidroelektrik hariç rüzgar, güneş, biyokütle, jeotermal ve deniz enerjisi toplamda %10,5'ini karşılayarak kısa tarihlerine rağmen şimdiden nükleer enerjiyi geride bıraktı. Sadece bu rakamlar bile Türkiye'nin nükleer enerjiye bel bağlayarak nasıl yanlış bir yola girdiğini göstermeye yetiyor. Çernobil ve Fukushima'dan ders alıp Rusya'nın Mersin'de nükleer santral inşa etmesi durdurulmalı dendi. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisinin insan sağlığını nasıl etkilediğini araştıran bilim insanları hava kirliliğiyle koronavirüs ölümleri arasındaki bağlantıyı keşfetti. Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre hava kirliliğine neden olan parçacık maddeler yani PM yoğunluğunun artışı koronavirüs ölümlerini tetikliyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde 3000 farklı lokasyondan alınan örneklerde partikül madde yani PM oranı yüksek bölgelerdeki koronavirüs ölümlerinin PM oranı düşük bölgelere göre %15 artış kaydettiğini gözlemledi. Yani ne kadar çok hava kirliliği? O kadar çok koronavirüsten ölüm oranları. The Economist gazetesi öğrenciler için 6 hafta sürecek ve haftalık olarak yayınlanacak Climate Briefs yani iklim özeti adlı eğitici serisini tanıttı. İlk başta yılın ilerleyen zamanlarında çıkmasını planlanan Climate Briefs serisi. The Economist'in COVID-19 salgını esnasında daha aktif çalışmasıyla birlikte öne çekildi. Climate Briefs, The Economist'in en güncel 5 iklim haberini de içeren iklim değişikliği merkezinin bir parçası olacak. Climate Briefs yazılı diziler sonra erdiğinde haftalık olarak yayınlanacak ve iklim değişikliğini en ayrıntılı şekilde ortaya koyacak olan Economist Films'in 3 açıklayıcı videosuyla devam edecek. Uluslararası Çevre Örgütleri, Greenpeace ve Youth for Climate... İklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için Brüksel'de hologramlı eylem yaptı. Covid-19 nedeniyle toplantılarını internet üzerinden sürdürmeye devam eden söz konusu çevre örgütleri, Avrupa kurumları ve Belçika parlamentosu önünde toplanarak siyasi yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı. Hologram yürüyüşü yapılarak siyasi yetkililerden koronavirüs krizi sonrasında çevre konularına odaklanmaları talep edildi. Youth for Climate sözcüsü Tun Lambrecht, Evimizde kalırız ancak sessiz kalamayız. Covid-19 veya iklim krizi için siyasi yetkililerin bilim insanlarını dinlemelerini istiyoruz. Eylem'de daha önce yapılan protesto yürüyüşlerinden de videolar gösterildi. Koronavirüs nedeniyle pek çok ülkede karantina uygulanırken aynı şekilde yine iklim için cuma okul grevine çıkan öğrenciler de farklı taktiklerle etkinliklerini sürdürüyor. İsviçre Zürih'te her cuma iklim için okul grevlerine çıkan Fridays for Future aktivistleri koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina nedeniyle parlamentos binası önünde eylemlerine ayakkabılarıyla katıldı. Kendileri orada yoktu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği